Nasrettin Hoca Sulu Adam Yazan Ekem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir Adam Tarık Tibet Ses kayıt Ali Fırat Uuu uh, uh, uh. hanım amma yağmur yağıyor ha. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Amin hocam amin. Bu havada ne yapılır dersin hanım en iyisi yatıp bak. Aman hoca sarada hava beğendirmek zor. Sıcak olur uyursun soğuk olur uyursun yağmur yağar uyursun. Nasıl hava istiyorsun bilmem ki. Amma yaptın hanım duyan da hiç uyanmadığımı saracak Doğru dürüst uyuduğun mu var yahu? Ayol hoca seni de duyan hiç uyumadığını sanacak. Uyuyacağına tavan arasına çık bak bakalım... ...kilemitlerden akan var mı? Aman hanım şimdi şurada muhabbet ediyoruz... ...tavan arasına çıkmaya gerek var mı? Hem orada fare mare vardır. Mareyi bilmem ama mutlaka fare var. Hazır çıkmışken bir ikisini yakalarsın. Ben kedi miyim hanım nasıl fare yakalarım? A -a, hoca ağzınla yakala demedim ya... ...tuzak kurar yakalarsın. Fareler tuzağı tanıdılar artık yakalanmıyorlar. Sen de tuzağı değiştir. Yeni bir tuzak al. Olur. Şimdi de farelere tuzak beğendirelim. Aa, hocam seninle konuşulmuyor ki, ne söylesem ters ters cevap veriyorsun. Bazen kuyun tuttu mu tutuyor. En iyisi sen uyu. Şimdi uykum kaçtı, gidip bozoğlanla konuşayım bari. Ayol hoca, eşekle ne konuşacaksın? Yıllardan beri dostluğumuz var yahu, elbette konuşulacak bir şeyler buluruz. Hadi sen konuştun, peki o sana nasıl cevap verecek? Kulaklarını oynattı mı ben anlarım, anlamadığım yerde de kuyruğunu sallarsa sen merak etme. Ama merak ettiğim yok zaten. Sen konuşacak adam aramıyorsun. Dinleyecek eşek arıyorsun. Ben dinleyemem doğrusu. Mutfağa gideyim de yemek hazırlayayım bari. Tamam tamam hazırla. Belki yemeğe bozu beraber geliriz. Olur. <gülüyor> Bir biz ona gideriz. Maksat komşuluk olsun. Hayırdır inşallah bu yağmurla havada gelen kim acaba? Merak ediyorsan kapıyı aç da bak. Sen merak etmiyor musun ya seraktara? Hiç merak etmiyorum doğrusu. Açamam. Vallahi Allah, Allah. beni bildiği bütün kadınlar meraklı olurlar. Hele sen. Ay çalıp durma ben açayım bari. Biz o kadar meraksızlar netlesinler. Meraktan çatlıyorsun numara yapma hoca. Hadi. Hoş geldin yahu. Nerelerdesin sen görünmez oldun. Kimmiş hoca? Hani merak etmiyordun. Aman sen merak ettim. Öyle sordum işte. Belki yardımım olur diye. Kimmiş? Ha, ne bileyim yahu. Daha kapıyı açmadım ki. Seni denemek istedim bakayım meraklı mısın diye. <gülüyor> Aa, sen delirdin mi hoca? Deminden beri adamı dışarıda bekletiyorsun. Adam mı? Adam olduğunu ne biliyorsun? Belki kadındır. Ne bileyim ben adam mı kadın mı canım? Laf olsun diye söyledim. Ha adam ha kadın. Aç şu kapıyı. Bil bakalım adam mı kadın mı? Bilmeyen kapıyı açacak. Aa, kapıyı açmadan nereden bileceksin hoca? Zaten kapıyı açtıktan sonra da tahminine gerek var. Doğru ya. O zaman zaten belli olur. Ay, kapıyı kıracak gibi çalıyor bu. Kapıyı kıracak. Açsana ayol hoca. Hadi açayım bari. Kapı kırılırsa zararı bana gelir. Vah zavallı sıra sıklama olmuştur. Aa, kafasına çuval örtmüş. kimsize yahu adam mısın kadın mısın? Nasıl insansınız be? İnsan kapıda hiç bu kadar bekletilir mi? He? Aa, sakallıymış demek ki adam. Yahu sen delirdin mi bırak da içeri gireyim. Hanım içeri girmek istiyor alayım mı? Aa adamı içeri alsana hoca deminden beri kapıda bekletiyorsun. E gelsene içeri yahu de kapıda bekleyip duruyorsun. Allah Allah şimdi de beni azanlayıp zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Ne istiyormuş? Ne bileyim zeytinyağı deyip duruyor galiba zeytinyağı istiyor. Ne zeytinyağı canım yol verin de ateşin karşısına geçip biraz kurunayım. Ateş mi? Ne ateşi adam? Bizim ocak yapmıyor ki. Aa yakarız yakarız. Baksana adam sucuk gibi olmuş. Sucuktan ziyade pastırmaya benziyor. Hadi geç bakalım içeri. Ama ayakkabılarını çıkar. Tabii çıkaracağım. Tabii çıkaracağım da siz beni ne zannettiniz kuzum? Ne bileyim hanım sucuklar etti ben pastırma. Ne pastırması ya? Kayseri pastırması. Ben Kayseri'li değil Konyalıyım. Hanım Konya pastırmasıymış. Aa, hoca adamı tanımıyoruz bile. Rahat bıraksana adamı. Rahat ol Yahu, rahat ol kendini diye sıkıyorsun. Hadi böyle dedi. Sıkmıyorum canım, sıkmıyorum. Ayakkabı yağmurdan ayağıma yapışmış da. Yapışır, yapışır. Gayret, hayret. Ah, ah, ah. ah, ah. Biri çıktı. Abba ah. öteğini çıkarma, bunu da yerine sok. Ee, ne oldu şimdi? Görmiyormusun be adam ayakkabı çorabından daha temiz. <gülüyor> Onu da çıkarırım efendim. Siz yeter ki merak etmeyin. Ama değilim merak edeceğim. Mutlaka ayağın çoraplar daha pisdir. Hanım Bir testi su getir Bırak şu adamı ya, öyle gelsin Ocak yandı Heh, Sağ ol yenge sağ ol Sen olmasan var ya Bu adam beni dışarı atacak Atmaz atmaz O misafiri benden çok sever ama bugün yağmur yağıyor diye dışarı çıkamadı da eğlenecek yer arıyor <gülüyor> Eğlenecek zamanla efendim ben yağmurdan turşu gibi olmuşum. Siz eğlenmekten bahsediyorsunuz. Yahu sen deli olduğuna karar ver. Sucuk musun? Pastırma mısın? Yoksa hıyar turşusu mu? Ya, hıyar demedim. Ben sadece turşu dedim. Tarım Turşunun içinde hıyar da olur. Sade sudan turşu olmaz ya. Efendim, yalnız hıyar turşusu mu var? Biber olur, patlıcan olur, şalgam olur. Ha, tamam tamam. Şalgam iyi sana yakıştı. Hadi Nasrettin Hoca, şu adamı rahat bırak artık. A -a. Sen Nasrettin Hoca mısın? Evet hoca Nasrettin'im Yahu bunu daha önce niye söylemedin? He? Geçen hafta söyledim ama sen duymamışsın <gülüyor> Gerçekten sen şu meşhur Nasrettin Hoca mısın? He? Eh sen de duyduğuna göre demek meşhur olmuşum Vay be Nasıl da suratına bakıp anlamadım Sen ne komik bir adam mısın yahu <gülüyor> Hanım komik ne demek? Çabuk söyle, yoksa bu adamı dışarı atacağım. Aa, adam dışarı atılır mı hocam? Komik, şakacı demek. Şu adam fazla konuşturma. Hanım götür, götür kurusun. Biraz fazla sulandı galiba. Adamı bırakmıyorsun ki ateşin karşısına geçsin. Bıraktım bıraktım. Aman bıraktım. Bu sululukta ateşin karşısında çabuk kurumaz. En iyisi ateşin üstüne oturt sen bunu. Aman hocam sen ne diyorsun? O zaman yanarım, yanarım. Yanmam bir şey değil kardeşim. Ateşi söndürmesen iyi olur. <gülüyor>